Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tabiyehum bi ihsanin ila yevmi d-din Amma ba'd Kardeşlerim geçen hafta sizlerle el usulü -us selase ya da selasetul usul denilen şeyhul İslam muhammed ibn abdil vehhab el temini el necdi rahmetullahi aleyhin telif ettiği bir akide metnini okumaya başlamıştık demiştik ki geçen hafta Şeyh Rahimahullah'ın kısaca hayatını zikrettikten sonra ve niçin bu Risale'yi seçtiğimizi belirttikten sonra demiştik ki bu Risale üç mukaddime ile başlar. Risalenin konusu kardeşlerim kulun kabirde kendisi hakkında sorguya çekileceği, İslam dininin asıllarının asılları olan, üç soruya cevap hakkında. Yani, kul kabre girdiği zaman, melekler tarafından sorguya çekileceği hususlarda, basiret üzere olsun, ilim üzere olsun diye, İslam dininin asıllarının Aslını Öğrensin diye Müellif Rahmetullahi Aleyh Her Müslümanın Öğrenmesi üzerine Bu Risaleyi yazmış Bu Risale ile Şeyh rahimehullah'ın kastı Her Müslümanın dini hakkında Akidesi ve inancı hakkında basiret üzere olması İşte bu üç temel Esas Açıklanmadan önce bu kitap üç mukaddime ile, üç giriş ile başlar demiştik. Ve bu girişlerden birincisini okumuş, tercüme etmiştik. Ve içinizden birkaç kardeşimizden de bu tercümeyi tekrar dinlemiştik. Ta ki herkes bu Risale'yi kelime kelime harfi olarak tercüme etmeyi öğrensin diye. Daha sonra da birinci mukaddimenin bu risalenin birinci giriş kısmının şerhine ve izahına başlamıştık. Fakat vaktimiz yetmedi. Birinci mukaddime ile söyleyeceklerimiz ilgili söyleyeceklerimiz sona ermedi. Bu hafta inşallah risalenin birinci mukaddimesini bitireceğiz. Beraber okuyacağız. Haftaya da inşallah Risalemizin ikinci mukaddimesine Geçeceğiz Okumadan önce şöyle bir tercümeyi Tekrar hatırlayalım Kelime tercümesini tekrar Hatırlayalım diye Tekrar size tercüme edeceğim Sizde önünüzdeki Ders metinlerinden Bunu takip edin Ayrıca boş vakitlerinizde Kendi kendinize ve arkadaşlarınızla Birlikte metni Tercüme ederek hatta içinizden ilme istekli olanlar ezberlemeye çalışsınlar yapamayanlar da en az mana itibariyle anlam itibariyle bu risaleyi hafızalarına almaya çalışsınlar müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki bismillahirrahmanirrahim rahman rahim Allah'ın adıyla i'lem bil ki rahimekallah Allah sana rahmet eylesin ennehu yecibu aleyna taallumu arbai mesail üzerimize şu dört meseleyi öğrenmek vaciptir el ula birincisi el ilmu ilimdir ve huve o da ma'rifetullahi Allah'ı bilmektir. Ve ma'rifetu nebiyyihi ve onun peygamberini bilmektir. Ve ma'rifetu dinil İslam ve İslam dinini bilmektir. Bil edille, delilleriyle. El-Thâniyetu, ikincisi, yani kişinin bilmekle yükümlü olduğu, kişiye bilmenin vacip farz olduğu, meselelerin ikincisi, El-Amelu, bihi bununla yani ilimle amel etmektir. Esalisatu üçüncüsü uncusu eddavatu ileyhi buna davet etmektir. Errabiatu 4 dördüncüsü, es sabru alel eza fihi bu hususta başa gelene sabretmektir. Ve delilü kavluhu taala bunun delili yüce Allah'ın şu buyruğudur Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim Allah'ın adıyla vel asr asra yemin olsun innel insane lefi husr, insan kesinlikle zarar ve ziyandadır illellezîne âmenû iman edenler ve amilussalihâti salih amel işleyenler ve bil hakkı hakkı tavsiyeleşenler ve tevasav bis sabri sabrı tavsiyeleşenler müstesna kâle şâfi'iyyü Şafii rahimahullâhu Teala Allah ona rahmet etsin şöyle dedi lev eğer Ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi Allah yarattıklarına bir hüccet indirmeseydi illa hadihi sure şu sureden başka lekefethum <gülüyor> bu onlara yeterdi. Ve قال البخاري رحمه الله تعالى <gülüyor> Buhari rahimeullah da şöyle dedi. Babul ilmi qabla'l kavli ve'l amel ilim söze ve amele önceliklidir bölümü yani el camius sahih isimli kitabında bir bölüm açtı o bölümün başlığını da böyle koydu <gülüyor> el ilmu kablel kavli vel amel ilim sözden ve amelden önce gelir ve delilü kavlihu teala bunun de delili yüce Allah'ın şu buyruğudur fa lem ilki ennehu la ilaha illa allah allah başka hak ilah yoktur ve stagfir ve günahın için istiğfar et fa böylece başladı yani Allah bu ayette başladı neyle başladı bil ilmi ilimle başladı önce ne buyurdu Allah فَعْلَمْ bilki yani ilimle başladı. قَبْلَ الْقَوْلِ amel Sözden ve amelden önce. İşte kardeşlerim Şeyhül İslam Rahimahullah'ın kitabının birinci mukaddimesi, birinci giriş kısmı budur. Bu mukaddimeler üç tanedir. İki tanesi, önde olan iki tanesi سَلَافَةُ Usul kitabına daha sonradan konulmuştur. Böylece daha kamil bir hal almış. Felafetul Usul kitabı. Dolayısıyla aslında bu birinci mukaddime do diye okuduğumuz bölüm müstakil olarak da ders olarak işlenebilecek, şerh edilebilecek, izah edilebilecek bir bölüm. Geçen hafta nelerden bahsetmiştik? Geçen hafta Müellif Rahmetullahi Aleyh'in kısaca hayatına değindik. Sonra bu risalenin ehemmiyetine, önemine neden bu Risale'yi okuduğumuza Değindik Daha sonra müellifin sözlerini teker teker Açıklamaya başladık Önce Besmele'den başladık Neden müellif Rahmetullahi Aleyh Besmele ile başladı Besmele'nin anlamı nedir Bismillahirrahmanirrahim'de Geçen Rabbimizin Üç ismi ve bu üç ismin Anlamları Sonra Şeyh Rahimahullah'ın İlem sözünü izah ettik muhatabına dua etmesi üzerinde rahimekallah diyerek dua etmesi üzerinde durduk daha sonra müellifin ennehu yecibu aleyna taallum erba'i masail", şu dört meseleyi öğrenmek üzerimize farzdır vaciptir sözü üzerinde durduk vacibin ne demek olduğunu ve kaça ayrıldığını inceledik daha sonra da meselelere geçtik. Müslümanın bilmek zorunluluğunda olduğu dört mesele, ilim, amel, davet ve sabır. Bu dört mesele üzerinde kısaca durduk, bu dört meseleyi şerh ettik, izah ettik ve bunların izahı esnasında pek çok hususa değindik, pek çok meseleyi irdeledik, açıkladık. Müellif rahmetullahi aleyh dört meseleyi zikrettikten sonra bu kitabının da bir özelliği olarak bu dört meselenin delilini zikrediyor. Müellifin kitabında zikrettiği her mesele deliliyle birlikte zikredilmiştir. Evet bu dört mesele vaciptir, farzdır ama delili nedir? Bu dört meseleyi bilmenin, bu dört meseleyle amel etmenin bu dört meseleyi öğrenmenin delili nedir? Müellif rahmetullahi aleyh bu dört meseleye kitap ve sünnetten ayrı ayrı pek çok deliller gösterebilirdi. İlme müstakil olarak kitap ve sünnetten pek çok deliller yine amele ve davete ve sabra dair pek çok deliller sıralayabilirdi. Fakat bir sure var ki bu dört meseleyi bir arada içeriyor ve dördüne birden delil niteliği taşıyor. O sure asır suresi. Onun için müellif rahmetullahi aleyh dört meseleyi zikrettikten sonra dedi ki ve delilü kavluhu teala bunun delili yani bu dört meseleyi öğrenmenin ve bu dört mesele üzerine amel etmenin farz olduğunun delili yüce Allah'ın şu buyruklarıdır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman, Rahim Allah'ın adıyla Zaten Besmele'yi Kitabın girişi münasebetiyle Biz izah etmiştik Onun için bir daha izah etmiyoruz Vel asri Asra yemin olsun Kardeşlerim Asr Zaman demektir Amellerin Kendisinde işlendiği Kişinin Saadeti Saadeti kendisinde kazandığı ve hüsrana kendisinde düştüğü zaman zaman vel asri yüce Allah azze ve celle burada zamana yemin ediyor Rabbimiz subhanahu wa taala'nın bir şeyin üzerine yemin etmesi o şeyin şerefine ehemmiyetine ve önemine delalet eder yani bu bir yemindir ve bir ihtardır ve bir işarettir. Zamanın ehemmiyetine dair. Zamanın kıymetine, kıymetine ve önemine dair. Burada biz bu yemini <gülüyor> genel olarak zamanın tümüne birden zamanın bizzat kendisine yemin olarak buluyoruz. Yüce Allah Azze ve Celle kitab-ı keriminin başka yerlerinde değişik zaman dilimlerine ve zaman parçalarına da yemin etmiştir. Mesela ve-duha. Değil mi? Duha surenin adı da duha kelimesinden gelir. Bir zaman dilimidir. Yüce Allah Azze ve Celle duhaya yemin olsun buyuruyor. Sonra ve-leyli. Değil mi? Geceye yemin olsun. Başka? <Sessizlik> <"Vel -facri. Sessizlik> <"Vel -facri. Sessizlik> ve l Ve-leyalin aşr. aşr. Bunların hepsi zaman dilimleri. Ve buna benzer yeminler. Bütün bunlar zamanın ehemmiyetine ve önemine işaret etmek, kulları bu hususta uyandırmak, kullara bu hususta tembihte bulunmak içindir. Ve ayeti kerimenin e, surenin başında zamana yemin edilmesi surenin konusuyla da oldukça ilgilidir. Surenin konusu hüsran ve saadeti hüsran ve saadeti kazanma yolları İnsanın zarar, ziyan ve hüsranda olduğu, insan için asıl olanın zarar, ziyan ve hüsran olduğunu ve eğer şu üç, şu dört sıfata, pardon, şu dört sıfata sarılır ise zarar, ziyan ve hüsrandan kurtulup saadet ehli olacağı hakkında. Peki insan bu dört sıfatı ve bu dört ameli nerede işler? Zamanın içinde. Dolayısıyla surenin başında Zamana yemin edilerek Zaman hususunda bir uyarıda Bulunuluyor bize Yani Dikkatli olun zamanın kıymetini Bilin kişi Hüsrana da zamanın içinde işlediği amellerle Düşer saadeti de Zamanın içinde işlediği Amellerle kazanır Zaman çok kıymetlidir Saadeti elde etmek açısından Zaman çok kıymetlidir. Hüsrana kendisin içinde düşülmesi açısından. Onun için zamanının kıymetini bil. Boşu boşuna geçirme. Bu dört ameli elde edinmeye çalış. Bu dört ameli kazanmaya çalış. Ve bu dört ameli o zamanın içerisinde elde ederek kurtulanlardan ol. Saadet ehli olanlardan ol. Ve asr. Yemin olsun zamana. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي husur. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki insan burada el insan cins insan cinsini haber vermek içindir başına gelen elif da ya istigrak içindir ya da cins içindir her halükarda insanlık anlamına gelir yani insan türü insan cinsi insanların tümü insan hüsrandadır kesin, ap açık bir hüsrandadır. Sonra Yüce Allah Azze ve Celle, bütün insanlar hakkında söz konusu ettiği hüsrandan, dört sıfata sahip olan insanları istisna ediyor. Dört sınıf insanı değil, dört sıfata sahip olan, tek bir sınıf insanı. Yani burada dört sınıf istisna edilmiş değil, şu dört sıfata sahip olanlar istisna edilmiştir. Anlaşıldı mı burası? Yüce Allah Azze ve Celle müstesnaları haber vererek buyuruyor ki İllellezîne âmenû Kimler müstesnadır? İman edenler. Yani birincisi iman sıfatına sahip olanlar. İşte ayet-i kerimenin bu kısmı şeyhin sözleri içerisinden ilim El la, el ilim kısmına delalet eder. Çünkü kardeşlerim ilim olmadıkça imanın varlığından söz edilemez. İmanın varlığından ancak ve ancak ilim olduğu zaman söz edilir. Kişinin iman edebilmesi için önce iman edilecek şeyler hakkında bilgi sahibi, ilim sahibi olması lazım. Bu ayeti kerime Şeyh'in zikrettiği birinci vacibe açık seçik bir delildir. İllellezine amenu iman edenler. Yani kalplerinde imanın bilgisini bulunduranlar ve buna yakinen tasdik edenler. Kalpleriyle bunu yakinen tasdik edenler. İllellezine amenu sonra Allah buyuruyor ikinci sıfatları olarak o kimselerin ve amilus salihati ve salih amel işleyenler. İkinci sıfatları buymuş. İllellezîne o kimseler ki birinci sıfat amenu iman eden. İkinci sıfat ve amilus salihati Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde zaten amel iman ile birlikte zikredilmiştir. Bu ayeti kerimede de amel iman ile birlikte zikrediliyor. Müellif de ne demişti? El-Thâniyetu el-amelu bihi daha sonra Yüce Allah Azze ve Celle üçüncü sıfatı söz konusu ediyor ve buyuruyor ki وَتَوَٓا صَوْبِ الْحَقِّ Hakkı tavsiyeleşenler Yani karşılıklı olarak birbirlerine hakkı tavsiye edenler Hak nedir? İman ve salih ameldir. İman ve salih ameldir. İman ve salih amelin dışına çıkan bir hak yoktur. Hak bunların içerisindedir. Yüce Allah Azze ve Celle'nin emrettikleri yasakladıkları kitab-ı kerim nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve bunların içerdikleri vacipler sünnetler müstahaplar, bunların içerdiği nasihatler bunların tamamı hak kapsamındadır ve iman ve salih amel hak olandır demek ki iman ediyorlar sonra salih amel işliyorlar sonra bu imanı ve salih ameli ne yapıyorlar tavsiyeleşiyorlar. Birbirlerine iman ve salih ameller hususunda tavsiyelerde bulunuyorlar. İşte bu da şeyhin söylediği es-salihatu'd-davatu ileyhi sözünün delilidir. 3. farz nedir? Ed-davatu ileyhi. Bunlara davet etmek. E bunun delili ve tavasav bil hakki. 4. ve sabr. Sabrı tavsiyeleşenler. Niçin? Çünkü hakkı tavsiye eleşmenin ardından gelecek şey eziyet ve sıkıntıdır. Kişi hakkı anlattığı, hakkı haber verdiği, hakkı davet ettiği zaman eziyet kaçınılmazdır. Bütün peygamberlerin ve peygamberlerin yolunu izleyenlerin başına geldiği gibi bütün peygamberlerin başına da bu geldi. Peygamberlerin yolunu izleyenlerin başına da bu geldi. Dolayısıyla bu dördüncü olarak sıfat sabır sıfatı. Ve bunlar sabrı da birbirlerine tavsiye ediyorlar. Kendileri donanıyorlar. Kendileri sabır ehli ve başkalarına da sabrı birbirlerine de sabrı telkin ediyorlar. Yani sabretmeliyiz diyorlar. Bu dört sıfat birbirinin tamamlayıcısıdır kardeşlerim. Ve Müslümanın menhecidir. Müslümanın hayat programıdır bu dört sıfat. İlim, amel, davet sabır ilim bu ilimle amel ve bunlara davet sonra da bu hususta başa gelene sabretmek. قال الشافعي müellifimiz rahmetullahi aleyh diyor ki Şafii şöyle dedi. Şafii kardeşlerim İmam Muhammed İbn İdris Eş Şafii'dir. Yani adı Muhammed, babasının adı İdris, nisbeti Eş El Şafii el-Kureşi, Kureşlidir. Kureşlidir, Eş Şafii'dir. Neden bu nisbet ona verilmiş? Çünkü dördüncü dedesinin adı Şafii'dir. dördüncü dedesinden dolayı Eş Şafii ismini almış. Hicri 150 yılında doğmuştur ve 204 yılında vefat etmiştir. İmam Muhammed İbni İdris Eşşafii Rahimehullah fıkıh usulü ilminin ve hadis usulü ilminin temellerini atmış. imamların imamı, dünyanın güneşi çok büyük bir imamdır. İslam ümmetine İslam ümmeti içerisinde çok büyük bir yeri, çok büyük bir konumu vardır. Ve insanların da ameli hususlarda görüşlerine müracaat ettiği mezhebine uyduğu büyük imamlardan bir tanesidir. Ve meşhur dört mezheb imamından bir tanesidir. Görüşleri yayılmış, bütün insanlar tarafından kabul görmüş dört mezhebin imamlarından bir imamdır. İmam Muhammed bin İdris Şafii, rahmetullahi aleyh. Diyor ki şafii rahimehullah لو ما انزل الله eğer Allah indirmeseydi hujjatan ala halqihi yarattıklarına hüccet olarak yani delil olarak illa hadihi sure şu sureden başka yani asır suresinden başka bir sure indirmeseydi lekafethum bu onlara yeter Hüccet olarak, delil olarak bu onlara yeterli. Çünkü bu sure saadetin sebeplerini tümüyle içeren bir suredir. Dolayısıyla İmam Şafii rahimullah bu sözüyle bu surenin önemine işaret ediyor. Aynı şey, aynı zamanda İmam Şafii rahimullahın bu sözü neyin de önemine işaret eder? İlim, amel, davet ve sabır dörtlüsü'nün önemini işaret eder. Çünkü bu surede bu dörtlü emredilmektedir. İlim, amel, davet ve sabır. Ve kâlel-Bukhâriyyû sonra müellif rahimahullah, buhari rahimahullah'ın bir sözünü getiriyor ve diyor ki, buhari şöyle dedi. Peki kimdir bu Bukhâri? <gülüyor> İmam Muhammed i̇bn İsmail el-Bukhâri rahmetullahi aleyh. Nispetinden anlaşılacağı gibi Bukharalı yani Bukhara'ya mensup Dedesin, babasının adı İsmail kendi adı Muhammed bu imamın adı da Muhammed El Camius Sahih isimli bir eseri tasnif etmiştir hadis kitaplarının en kıymetlisidir ve Allah'ın kitabından sonra en sahih kitap unvanına almıştır İmam Muhammed bin İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhin El-Camius Sahih dışında da işte Tarihul Kebir Raf'ul Yedeyn Fis Salah gibi başka kitapları El-Edebul Mufret gibi pek çok sayıda tasnifleri var kitapları var. İmamlardan, alimlerden pek çoğu onu Emirul Müminin Fil-Hadis Hadiste müminlerin emiri olarak adlandırmışlardır. Ehl-i sünnet vel cemaatın çok ünlü, çok büyük köşe taşı imamlarından birisidir. Diyor ki İmam Bukhari rahimahullah nerede diyor? Müellif bunu söylemiyor. Çünkü zaten bu bilinecek şeylerdendir. Ee, Sahih-i Bukhari diye bilinen el cami sahih isimli kitabında söylüyor. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh Sahih-i Bukhari'de neleri derledi, neleri bir aya getirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerini. Peki onun içerisinde kendi sözleri var mı? Evet var. Ne olarak? Bab başlıkları. Yani bölüm başlıkları olarak var. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bölüm başlığı atar. Sonra o bölüm başlığı ile ilgili hadisi şerifleri sıralar. Bazen de muallak olarak selef sözlerini zikreder. Fıkıh bakımından selef sözlerini şahit olarak zikreder. İşte kardeşlerim İmam Bukhari rahmetullahi aleyhin fıkhi ve ilmi de o bab başlıklarındadır. Attığı bab başlıklardan birisi de şu. Babul ilmi qablal kavli vel amel. İlim sözden ve amelden önceliklidir. Yani önce ilim gelir. Söze de önceliklidir, amele de önceliklidir. Daha sonra şunu delil gösteriyor. Ve delili kavluhu Teala bunun delili Yüce Allah'ın şu buyuruludur. Fa'alim, bil ki. Şimdi bab başlığının adı neydi? İlim, söze ve amel'e önceliklidir. Allahu Teala bu ayetle neyle başladı? Fa'alim, ilimle başladı. Bil ki. Anhu la ilaha illa Allah tam başka hak ilah yoktur. Yegane hak ilah Allah'tır. Va staghfir ve günahın için istiğfar et. Fakleme anhu la ilah illallah ilim ve staghfir li zambik ameldir. Yüce Allah Azze Ve Celle önce ne ile başladı? İlimle başladı. Onun için müellifimiz diyor ki: Fbeda bil ilmi. Allah bu ayette ilimle başlamıştır. Bu da ilmin öncelenmesi gerektiğinin delilidir. Neden önce ilimle başlamıştır? kavli الْقَوْلِ amel. Sözden ve amelden önce ilimle başlamıştır. Böylece kitabımızın birinci mukaddimesi bitmiş oldu kardeşlerim. Bu mukaddime de biz pek çok şeyler öğrendik. Ee, pek çok hususlara değindik özet olarak bazı başka hususlara da genel olarak değinerek inşallah bu dersimizi sonlandıracağız. Ee, bu dört şeyi menhec edinmek. Bu dört şeyi yöntem edinmek. Müslümanın ehli Sünnet vel Cemaat mensubu bir Müslümanın bu dört şeyi menhec edinmesi yöntem edinmesi gerektiği üzerinde durarak İnşallah dersimizi bitireceğiz müellif rahmetullahi aleyh dört husus söyledi sonra bu dört hususla ilgili delil zikretti sonra İmam Şafii rahmetullahi aleyhim bunların ehemmiyetine dair sözünü zikretti sonra da bu dört hususun zikredildiği tertip üzere olması gerektiğine İmam buhari rahmetullahi aleyhin sözüyle işaret etti. Yani bizler hayatımıza menhec edineceğiz, yöntem edineceğiz bu dört husus. Önce ilim. Sonra bu ilimle amel etmek. Geçen dersimizde ilim, ilimle amel etmeyenler hakkında gerekli açıklamaları yapmıştık. Sonra ilim ve amel edip burada kalmamak, buna davet etmek. Yani ilme davet etmek Ve bunun amel etmeye davet etmek Ve bu üçüncü Zaruri olarak Şu sıfatı da takınmamızı Gerektiriyor Çünkü kişi davet ettiği zaman Eziyetlere ve sıkıntılara uğraması Kaçınılmazdır Dördüncü sıfat da sabır Bugün İslam ümmetinin Hem ümmet olarak Hem de bizim bireysel olarak vacip olmasını ve farz olmasını şöyle bir tarafa bırakalım bu dört sıfatı takınmadıkça bu dört sıfatı edinmecikçe izzete ve şerefe kavuşmamız imkansızdır kardeşler. onun için bu dört sıfatı ilim, amel, davet, sabır Müslüman hayatına menhec edinmelidir hayatının yöntemi edinmelidir öncelikle yeri vereceğimiz şey hayatımızda ilim İlme vakit ayırmalı, ilme değer vermeli ve ilmi diğerlerini öncelemeliyiz. Çünkü ilim olmaksızın amel bir dalalettir. İlim olmaksızın davet bir dalalettir. İlmi olmayanın sabrı yoktur. İlim geride zikredilen üçüne de önceliklidir. Ve Müslümanın önceleyeceği şey de ilimdir. İlim olmaksızın kişi dine adımını bile atamaz. Hatta iman önce ilme ihtiyaç duyar. Çünkü kişinin bilmediği bir şeye iman etmesi imkansızdır. Siz mesela Allah'ı, Kur'an'ı, Peygamber'i ve İslam dinini, İslam dininin inanç esaslarını hiç bilmeyen, hiç duymamış bir kimseye gidip bunlara iman et deseniz o kişiden hangi soruyu alırsınız? İyi de bunlar nedir? Neye iman etmem gerekiyor? Bu soruyu alırsınız değil mi? Çünkü kişi bilmediği şeye nasıl iman etsin? Sen ona Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman et dediğinde Muhammed kelimesinin onun dilinde ifade ettiği bir anlam yok ki. Onun zihninde bunun bir anlamı yok ki. Allah dediğin zaman onun zihninde bunun bir anlamı yok ki. Hatta bir tanrı inanışı olsa bile onun tanrı inanışı, onun tanrı hakkında bildikleri tamamen yanlış bilgiler öyle değil mi? İman etmeden önce onun bilgilenmesi lazım. Yüce Allah azze ve celle hakkında bilgilenir sonra Allah'a iman eder Yani ilim önce gelir. Hatta imanın bilgisi imanın ameline önceliklidir. Kişi önce imanın bilgisiyle Allah'a imanın bilgisi, melekleri imanın bilgisi, kitaplara imanın bilgisi ve diğer iman esaslarına imanın bilgisiyle donanır, sonra bunlara iman eder. Bu hususlarda en azından mücmel olarak bilgisi olmayanın biz bu bilgiyle ayrıntılı ve tafsili bilgiyi kastetmiyoruz. Ayrıntılı ve tafsili bilgi olduğu zaman ayrıntılı ve tafsili iman gerekir. Ama mücmel bilgi olduğu zaman mücmel iman gerekir. En azından mücmel bir bilgisi yoksa bu kişinin iman ettiğinden söz edilemez. Dolayısıyla ilim önce gelir. Sen de ey Müslüman, ey Sünni, ey Selefi kendine ilmi menhecedin. Önce ilimle başla, ilme önce kapıyı aç. İlme önce adımı at. ilmi önemse. Çünkü ilim fazilettir, erdemdir, hayırdır. İlimsizlik şerdir, kötülüktür. İlimsizliğin ne kadar kötü olduğunu zaten birinci dersimizde açıkladık. İlimsizliğin zıt ilimsizlik adı cehalettir. İlmin zıttı cehalettir. Ve cehalet yüce Allah azza ve celle tarafından müşriklere sıfat olarak verilmiştir. Onlara cahiliye toplumu denilmiş. Onların yaşadığı peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden önceki zamana da cahiliye zamanı denilmiştir. Ve Allah düşmanlarının en büyüklerinden birisine de Ebu Cehil ismi verilmiştir. Öyleyse cehaleti kendine yakıştırma ey Müslüman. Cehaleti kendine yakıştırma. Cahil olarak kalma. Cehaleti benimseme. Cahillerin yoluna gitme. İlimden uzaklaşma, ilimden yüz çevirme. İlim hayrın başıdır. İlim dinin başıdır. İlim imanın bile başıdır. Ve ilim ayrıca farzdır. Yani ilmin faziletini konuşuyoruz, önemini konuşuyoruz. ilmin menhec edinmen gerekir diyoruz. Şunu da bilmemiz gerekir ki, ilim farzdır ve terkidir. Allah'a isyandır, Allah'a günahtır. Kişi amel etmeden önce amel edeceği hususun ilmini bilmek zorundadır. Namazın ilmini bilmemek müstakil bir haramdır, günahtır, isyandır. Orucun ilmini bilmemek oruç vakti geldiği halde, zekatın ilmini bilmemek zekat vermesi gerektiği halde müstakil bir günahtır hacca ve umreye gidenin öncelikle hac ve umrenin ilmini tahsil etmesi farzdır. Öğrenmezse, ilmi terk ettiği için ayrı bir günah kazanır. Dolayısıyla kardeşlerim, ilmi kendimize menhec edineceğiz. Yöntem edineceğiz. Sonra bu ilimle amel etmek, ilimle amel etmezsek, ilme dair faziletleri ve ilme dair şerefi elde edemeyiz. Çünkü ilim bizatihi değil bizatihi istenilen değil başka bir şeyden dolayı talep edilendir. O şeyde ameldir. İlmi insan amel etmek için talep eder. Eğer kişi amel etmez ise geçen dersimizde söylediğimiz gibi her gün Fatiha'da olmamak için Allah'a yalvardığımız iki Fırkadan birisine benzemiş olur. Mağzıb aleyhin fırkası ve dalilin fırkası. Ve dedik gece geçen dersimizde bu ikisi iki nurdur. Ve bu iki nur birbirini tamamlar. Biri olmayınca diğeri eksik olur, kişinin nuru eksik olur. Dolayısıyla hakkı sezemez, hakkı bilemez, hakka uyamaz, hak ile amel edemez. Hem ilim nurunu elde edinmesi lazım hem de amel nuru. İki nuru kendisinde cem eden kurtuluşa ermiş olur. İlmi ve ameli cem eden sırat-ı müstakim üzerinedir. Mağlub aleyhim ne yoktu bunların yanında? Amel yoktu. Dallinin yanında ne yoktu? Yani açık daha açık soralım. Yahudilerin yanında ne yoktu? Amel yoktu. Peki Hristiyanların yanında ne yoktu? İlim yoktu. Peki bu iki sıfatı elde edinen sırat-ı müstakim üzeredir. Her Fatiha'da biz ilimsizlikten ve amelsizlikten Allah'a sığınıyoruz. Haberin var mı? Her Fatiha'da sen ilimsizlerden ve ilimsizlikten amelsizlikten ve amelsizlerden Allah'a sığınıyorsun. Ve sırat-ı istiyorsun. Sırat-ı müstakimin tefsiri kendisinden sonra gelen ayetlerin içinde sıratı müstakimin tefsiri kendisinden sonra gelen ayetlerin içinde sıratı müstakime uyun Allahu Teala buyuruyor bizi sıratı müstakime ilet sonra ne buyuruyor peki sıratı müstakim nedir sorusu ne olmadığı söyleniyor bize mağlub aleyhimin yolu değil Dallinin yolu da sırat-ı değil. Ne olmadığını öğrenince her şey zıttıyla bilinir. Öyle değil mi? Bir şeyin güzelliği zıttıyla çıkar ortaya. Zıttıyla bilinir her şey. Her şey zıttıyla bilinir. Sırat-ı bize zikretti. Sonra bunun ne olmadığını zikrediyor. <gülüyor> Yahudilerin yolu sırat-ı değil. Mağzub aleyhim. Onlar ve onların yolu sırat-ı değil. Onların yolu neydi? Amelsiz ilim. Hristiyanların yolu sırat-ı müstakim değil. Onlar sırat-ı üzere değiller. Peki onların yolu neydi? İlimsiz amel. İlimsiz amel. O halde sırat-ı ne? İlim ve ameli cem etmek. İşte sırat-ı budur. Sen her gün Fatiha suresinde ilim ve amel istiyorsun ve ve ilimsizlikten ve ilimsizlerden ve amelsizlikten ve amelsizlerden Allah'a sığınıyorsun. Menhecin bu olsun. Peki, ilim, amel sonra durmak mı? Hayır. Yüce Allah Azze ve Celle bu ümmeti ayırıcı bir özellik ile şerefli kılmıştır. Bunu da geçen dersimizde söylemiştik. Kuntum hayra ummetin. En hayırlı ümmet buyurmuştur. En hayırlı ümmet. Peki hayırlılık vasfımız nedir? Emri bil maruf nehyani'l munkar. Kuntum hayra ummetin uhricet nas ta'muruna bil marufi ve tanhavna anil munkar. وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor ki siz insanlık için çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz emri bil ma'ruf nehyi anil münker yani davet yaparsınız ve Allah'a iman edersiniz وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ peki Allah'a iman mı? öncelikli emri bil ma'ruf nehyi anil münker mi? Allah'a iman değil mi? peki neden bu ayette Allah'a iman emri bil maruf nehyanil münkerin sonrasına bırakıldı neden nasıl evet bravo çünkü bu ümmetin mümeyyiz sıfatı iman değil iman vasfında diğer ümmetler bu ümmete ortak bu ümmetin mümeyyiz ayırıcı sıfatı emri bil maruf nehyanil münker. Diğer ümmetler de sizin gibi iman ediyorlar ama emri bil maruf nehyanil münker bu ümmetin hayırlılık vasfıdır. Çünkü bu ümmet vasat ümmettir ve insanlık üzerine şahittir kardeşlerim. Vasat ümmettir ve insanlık üzerine şahittir. Bir daha Resul gelmeyeceği için. Yüce Allah Azze ve Celle bu ümmetin hüccet olmasını insanlara emri bil maruf, nehyanil münkan ve davet ehli olmasını takdir etmiştir. İnsanlar ne zaman sırat-ı müstakimden ayrılıyorlardı? Yüce Allah Azze ve Celle Resul gönderiyordu. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resullerin sonuncusudur. Öyle değil mi? Bir daha da Resul gelmeyecek. Peki nasıl olacak? Nasıl insanların üzerine hüccet ikame olacak? yüce Allah azze ve celle rasulleri niçin gönderdiğini beyan ediyor ve buyuruyor ki ta ki insanların öne sürecek herhangi bir bahaneleri, özürleri kalmasın. Yani rasuller ile Allah insanların üzerine hücceti ikame etti. Peki 1400 senedir Resullerin kapısı kapandı Son Resul Son Nebi, Nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl üzerlerine hüccet olacak? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaleti Bütün alemlere ve kıyamete kadar hüccettir Ama bu hücceti kim taşıyacak? Bu hücceti kim üstlenecek? Bu hücceti kim götürecek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Risaletini kıyamete kadar kim devam ettirecek? Emri bil maruf, nehyanil münker ile, davetle ve cihatla, kılıç ile, mızrak ile, hüccet ile, burhan ile, bu ümmet bunu yapacak. Allah yolunda cihat ederek, davet yaparak, emri bil maruf ile, nehyanil münker ile, insanlara Allah'ın dinini götürecek. Onun için bu ümmetin hayrı kendisiyle sınırlı değildir. Bu ümmetin hayrı geçişlidir. İlim, amelden sonra davet. Dördüncüsü, dördüyle ilgili bir husus söyleyeceğim. Önce dördüncüsünü söyleyelim. Dördüncüsü de kardeşlerim, biz bu hususları zaten açıklamıştır. Kulhazihi sebil-i ayetini okumuştuk. Davetçinin üç hususta basiret üzere olması gerektiğini söylemiştik. Davetçinin sıfatlarını söyledik mi? Başta ilim ortada yumuşaklık sabır, sonda sabır. Evet. Dördüncü sıfat da sabır. Niçin? Çünkü kardeşlerim, ilim sabır gerektirir, amel sabır gerektirir ve hususen davet sabır gerektirir. Es sabrı alel ezafihi Sadece burada sabrı gerektiren şey davet değildir. Bilakis İlim sabır gerektirir. Amel sabır gerektirir. Ve davet sabır gerektirir. Bu dört sıfat. Vel Asr suresinin tefsiriyle ilgili bir ders yapmıştık. Hatırlarsınız. Ne demiştik? Bu dört sıfatın asgari bir düzeyi vardır ki, onun her da olması kaçınılmazdır. Yani her Müslümanın bu dört sıfattan mutlaka pay sahibi olması lazım. Hüsrandan, zarardan ve ziyandan kurtulmak için. Bir de var ki bu dört sıfattan büyük bir pay sahibi olanlar. İlimden, amelden, davetten ve sabırdan. Büyük bir pay sahibi olanlar. Bunların da şerefleri, bunların da Allah katındaki dereceleri insanların en yüksekleridir. İmam İbnül Kayyim rahmetullahi aleyh, bu dört sıfatı vel asr suresini delil olarak göstermeksizin, Zadül Maat'ta aynen zikrediyor. Hangi münasebetle zikrediyor? Nefisle cihadın mertebeleri. Ve görünen o ki, Şeyhül İslam rahmetullahi aleyh de, İmam İbnül Kayyim rahmetullahi aleyhden almıştır bunu. Zadül Maat'ta Nefisle cihadın mertebeleri Cihadı İmam İbnül Kayyim orada mertebelere Ayrır kafirlerle cihad Nefisle cihad, münafıklarla cihad Bagilerle cihad Şeklinde ayırır Sonra nefisle cihadı dört mertebeye ayırır Birincisi ilimdir Hudayı öğrenmek Hususunda nefisle cihad Sonra amel sonra davet sonra sabır Nefisle cihadı bu dört mertebede zikredilir. Daha sonra da der ki, kim bu dört mertebeyi tas tamam yerine getirirse, işte o Rabbanilerden olur. Rabbanilerden, alimlerden, imam, Rabbani imamlardan, Rabbani alimlerden olur. Kim bu dört mertebeyi hakkıyla yerine getirirse, fakat bu dört mertebenin bir düzeyi, bir seviyesi vardır ki onu gerçekleştirmedikçe kişi hüsrandan kurtulamaz. Mutlaka ilimden pay sahibi olması gerekir Müslümanın. Mutlaka amelden pay sahibi olması gerekir. Mutlaka davetten pay sahibi olması gerekir. Mutlaka sabırdan pay sahibi olması gerekir. Eğer bunlardan pay sahibi değilse Allah korusun hüsrana düşer. Bu dört sıfatın dördünün de bir arada olması gerekir. Hüsrandan kurtulmak için. Dört sıfatın dördü de olması gerekir. İlmi anladık, ameli anladık. Peki davet? Daveti ehil olanın yapması gerekmiyor mu? Kardeşlerim her Müslümanın davetten üzerine düşen vardır. Babanın evlatlarına gücü yete en azından bir Müslümanın kendi çoluk çocuğuna davet emri bil maruf, nehyanin münker yapması onun üzerine borçtur. Alimlerden duyduklarını öğrendiklerini aktarması ilmi yaymaktır, davettir, emri bil maruftur, nehyanin münkerdir. Yani bir Müslümanın davet sıfatından mutlak olarak yoksun olması düşünülemez. Diğer insanlara bilmediği hususlarda davet yapamayacağı açık seçik bir husus. Çünkü davet mutlaka ilme ihtiyaç duyar. İlimsiz davet olmaz amel olmayacağı gibi. Sabır olmayacağı gibi. İlimsiz davet de olmaz. Fakat bu şu demek değil davet yapması, davet yapacak kişinin dinin bütün hükümlerini ayrıntılı olarak bilmesi gerekir. Hayır, böyle değil. Davet yaptığın hususta basiret üzerine isen basiret üzere olduğun hususun davetini yapabilirsin. Basiret üzere, yani ilim üzere olduğun hususun davetini yapabilirsin. Bunda herhangi bir beis, herhangi bir mahzur yoktur. Ama eğer bir hususta basiret ve ilim üzere değilsen o zaman onun daveti sana düşmez. Bunun davetini yapmaya kalkışırsan ifsad ettiğin şeyler düzelttiğin, ıslah ettiğin şeylerden daha fazla olur. Demek ki bu dört sıfatı donanacağız, bu dört sıfatı elde edeceğiz. Bu dört sıfat bizim hayatımızın menheci olacak. Bunların dördü vaciplerden birer vacip olmasına rağmen biz bugün <gülüyor> Müslümanların pek çoğunda dördüne dair de ciddi ihmaller olduğunu görüyoruz maalesef. Hatta kardeşlerim İslam'a hizmet etme iddiasıyla bugün ortada olan bazı kimseleri biz bugün burada okuduğumuz dersle Tarttığımız zaman, teraziye çıkarttığımız zaman onları iflas ediciler olarak görüp buluyoruz. İflas etmiş kimseler olarak görüyoruz ve buluyoruz. İslam'a hizmet ile ortada olan kimseler, bazı hizipler, bazı gruplar, bazı cemaatler, kardeşlerim, ilimden yüz çevirmişlerdir. Bazıları amelden de yüz çevirmiştir ilimsiz olarak davete yani İslam'a hizmete kalkışıyorlar. Hatta bazı kimseler bunun menhec edinmişlerdir. İlmi kerih görürler, ilmi nehy ederler, ilimsizliği överler. Zaman ilimle, okumakla, tedrisatla geçirilmemeli, zaman İslam'a hizmet vaktidir derler. İlimsiz olarak da İslam'a hizmete yani davete kalkıştıklarında Maalesef ifsad ettikleri şeyler, ıslah ettikleri şeylerden daha çok olmaktadır. Ehl-i sünnet vel cemaat olmak, bir yönteme ve bir menhece sahip olmak demektir. Bu yöntem, bu menhec de salih selefimizin menhecidir. Ve bu menhecin yol taşlarından birisi de bu dört hususu kendimize yöntem edinmekte, yöntem edinmek, metot edinmekle olur. Önce ilim. Biz ilimsiz olarak İslam'a hizmete kalkışan bu kimselere Allah'tan korkmalarını kitap ve sünnetin yoluna, selefi salihinin yoluna dönmelerini mensuplarını önce ilim üzere yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü vaka şu ki ilim üzere olmayan ve İslam'a davete ve İslam'a hizmete kalkışan bu kimseler ıslah etmekten daha çok ifsad ediyorlar yine bazı İslami hizipleri grupları, cemaatleri bu dört madde ile tarttığımız zaman onların amellerden yüz çevirerek İslam'a hizmete ve davete yöneldiğini görüyoruz allah Teala Azza ve Celle'nin haramlarını işlerler ve buna İslam'ın dinin ve davetin maslahatı adını koyarlar derler ki biz bu amelleri terk ediyoruz şu şu şu vacipleri terk ediyoruz şu şu şu vacipleri işlemiyoruz ve şunun gibi günahları işliyoruz haramları işliyoruz ama bunların hiçbiri nefsimiz için değil İslam'a hizmet etmek için zorunlu işte bunlar ilimden ve amelden yüz çevirmiş kimselerdir. Ve bunlar bu ümmetin içerisinde mağzub aleyhim ve dallin olanlardır. Çalışmalarının herhangi bir hayır ve bereketi de yoktur. Sonucu da olmayacaktır. Bazen gözü boyayan bazı başarılar elde ediyormuş gibi gözükseler de bereketsiz ve hayırsız olduğu için asla sonuca çıkmayacaktır. Onun için her Müslümana ve İslam'a hizmet iddiasında bulunan her kişiye bu menheci öğretmeli, bu menheci tavsiye etmeli, onları bu menhece getirmeliyiz. Önce otur ilim öğren. Sonra davet gelir. E sonra amel gelir. Ve men ahsanu kavlen minmen da'a ilallah ve amile salihen. Amelsiz davet olmaz. Amelsiz İslam'a hizmet olmaz. Vacipleri yerine getirip haramlardan kaçınmaksızın Allahu Teala'dan yardım alamazsın. Allah'tan yardım almadan daha davette ve İslam'a hizmette başarıyı elde edemezsin önce ilim sonra amel sonra davet sonra sabır demek ki bu dörtü önemli olduğu gibi dördünün sırayla işlenmesi de önemlidir Erey, eğer dördünü sırayla işlemez isen ilmi amelin sonrasına bırakırsan ameli davetin sonrasına İslam'a hizmetin sonrasına bırakırsan bu Selefi salihinin menheci değildir. Ehli sünnet vel cemaatin menheci değildir. Ve bu dalalet yoludur. Kitap ve sünnetin yolundan çıkmaktır. O halde önce ilim, sonra amel, sonra davet, sonra sabır. Bu dördüyle donan ki, Yüce Allah Azza ve Celle sana başarı versin. Yüce Allah Azza ve Celle sana hem dünyada hem de ahirette izzet versin. Yüce Allah Subhanehu ve Teala müellif rahmetullahi aleyhin bu sözlerinden faidelenmeyi, bu sözleri hayatımıza bir esas yapmayı, bu dört hususu hayatımızın bir metodu haline çevirmeyi bizlere nasip etsin. Kardeşlerim biz akideyi kültürel birikimimizi artırmak için okumuyoruz. Onun için derslerimizde sadece kelimelerin anlamlarını açıklayarak buna dair alimlerin sözlerini aktararak yetinmeyeceğiz. Bilakis her dersimizde o dersten çıkan öğütleri, irşatları ve tevcihatları zikredeceğiz. Ve o dersten neler almamız gerektiği üzerine duracağız ve yönlendirmelerde bulunacağız. Ta ki okuduğumuz metinden istifade edelim. Çünkü bizim maksadımız bu metni kültürel birikim olarak okumak ve bir akide kitabı okudum filan tarihte, filan mecliste filanlarla birlikte demek değil. Bizim maksadımız bu değil. Bizim maksadımız okumak, istifade etmek ve herhangi bir yanlışımız varsa okuduklarımız doğrultusunda o yanlışımızı tasih etmek. Şimdi siz de dinleyiciler olarak eğer hayatınızın menheci ve metodu bu dört şey üzerine kurulu değilse şimdiden sonra öğüt alacağız ibret alacağız ve yöntemimizi değiştireceğiz. ...hem birey olarak kendimiz yöntemimizi değiştireceğiz... ...hem de bütün Müslümanları... ...fert ve cemaat olarak... ...topluluk olarak... ...bu yönteme... ...ilim, amel, davet, sabır... ...ilim, amel, davet, sabır... ...ilim, amel, davet, sabır... ...işte bu yönteme davet edeceğiz... ...bu yöntemi öğreneceğiz... ...öğreteceğiz... ...diğer bütün Müslümanları bu yöntem üzerine... ...birleşmeye çağıracağız... O zaman ümmeti Muhammed problemlerini aşar. O zaman ümmeti Muhammed'e eski izzetli devirleri geri döner. İnşallah haftaya kardeşlerim ikinci mukaddimeye başlayacağız. Tabi elinizdeki ders metinlerinde birinci mukaddime, ikinci mukaddime demiyor. Biz bunları böyle bir şekilde ayırıyoruz. İkinci mukaddime önünüzde ders metinlerinde gördüğünüz gibi İ'lem rahimekallah şeklinde başlıyor yine aynı hitab ile Yecibu ala kulli muslimin ve muslimetin taalluma hâzihil mesailithelâth vel amelu bihinnâ İnşallah bu kısmı okuyacağız Bu nereye kadar devam ediyor? Bir sonraki sayfada İ'lem erşadakallah litaatihi Buraya kadar devam ediyor üç mesele zikrediliyor. Bu mukaddimede de Müslümanın şu üç meseleyi öğrenmesi ve gereğince amel etmesi farzdır deniliyor. Bu üç meselede oldukça ehemmiyetli büyük meseleler. Haftaya inşallah ikinci mukaddimeyi okuyacağız. Daha sonra kitabımızın aslına geçeceğiz ve kitabımızın mukaddime kısmını okuyacağız. Daha sonra da kitabımızın ismine konu olan üç temel esası delilleriyle birlikte öğrenmeye başlayacağız. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen hafta bir kardeşimiz bir soru sormuştu. Bu haftaya kalmış. Arkadaşlar iletemedi Onun için bu haftaya kaldı Kardeşimiz diyor ki Kişinin ilmi varsa Ama amel etmiyorsa Bu ilmi başkasına anlatabilir mi? Ya da delili varsa ve haksa Bunu başkasına anlatabilir mi? Kardeşlerim Kişinin ilmi var Amel etmiyorsa Amel etmediği için günahkardır fakat yeri, zamanı geldiği zaman, bu ilmi başkasına haber vermediği zaman da o ilmi anlatmadığı için, yani yeri, zamanı geldiği zaman, üzerine bir vücubiyet bindiği zaman, bu ilmi başkasına anlatmadığı zaman da günahkar olabilir. Bu soru şu soruyla aynı sorudur emri bil maruf nehyanil münker ayni vacip midir, kifai vacip midir? Davet Müslümanlara farz-ı ayın mıdır? Kendi alışıla gelmiş tabirlerimizi kullanalım. Farz-ı kifaye midir? Davet yapmak, emri bil maruf yapmak, nehyanil münker yapmak. Farz-ı ayın mı? Farz-ı kifaye mi? Bu soruyla diye kardeşimizin sorduğu soru Aynı kapıya çıkıyor. Nerede aynı kapıya çıkıyor? Kardeşlerim sahih olan görüş emri bil maruf nehyanil münker yapmak farzı nedir? Kifayet. Ayın mı kifaye mi? Kifayet. Farzı kifayedir. Farzı kifayedir. Mesela burada biz 30 kişiyiz değil mi? Bir kişi bir hata işlediği zaman ne yapmamız gerekiyor? Nehyi münker yapmamız gerekiyor. Hata işledi, münker yaptı. Ne yapmamız gerekiyor? Nehyi münker. Peki, her birimizin söylemesi mi gerekiyor? Senin bu yaptığın münkerdir. Allah'tan kork, delili de şudur falan diye. Yoksa birimizin söylemesiyle diğerlerinin üzerinde mesuliyet düşer mi? Birinin söylemesiyle diğerlerinin üzerinde mesuliyet düşer. Evet. Buna binaen yeterli miktarda emri bil maruf nehyanil münker yapan var ise öğreten var ise davet ehli var ise senin üzerine davet yapmak emri bil maruf nehyanil münker yapmak vacip değildir. Vacip değildir. Diğerlerinin yapmasıyla senin üzerinden yükümlülük düşer. Böyle bir ortamda böyle bir mekanda isen amelsizliğini göz önünde tutarak davetten de kendini uzak tut. Ta ki niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz ayet kermesine ve bununla ilgili diğer tehditlere muhatap olma. Fakat eğer o münkeri nehyedecek senden başka hiç kimse yok ise o marufu emredecek senden başka kimse yok ise mesela kendi evinde ve bunun ilmi sana ait ise, sende var ise o ilimle amel etmiyor olsan bile o ilmi haber ver, o ilmi anlat, davet yap, emri bil maruf yap, nehyanil münker yap. Çünkü senden başkası yok ve sen ilim sahibisin. Ve bu durumda da emri bil marufu, nehyanil münkeri terk etmemelisin. Evet bir kardeşimiz de Bir kişi ilim öğrenmeye önce nereden başlamalı, hangi kitapları okumalı diye sormuş. Ee, bir kişi ilim öğrenmeye bizim alimlerimizin zikrettiği tertip üzerine ehli sünnet vel cemaat alimlerinin geçmişten bugüne kadar ittifak ettiği esas üzerine tecrübe edilmiş şeyi bir daha tecrübe etmeye kalkışmayarak ilim öğrenmeye önce Kur'an-ı Kerim ezberiyle, tecbidiyle ve mahreciyle başlamalı. Bir kişi Kur'an-ı Kerim'i yeterince ezberlemedikçe, onun tecbidini öğrenmedikçe ve onun mahrecilerini öğrenmedikçe, onun diğer ilim dallarına yönelmesi uygun değil. Tabi biz burada namaz vakti geldiğinde Müslümanın namaz vaktini, namazın şartlarını, namazın vaciplerini öğrenmemesi anlamında demiyoruz. Müslümanın ilim tahsilini sıralaması anlamında söylüyoruz. Önce Kur'an-ı Kerim'e önem vermeli. Kur'an-ı Kerim'i hem ezber cihetiyle, hem tecvid cihetiyle, hem de mahreç cihetiyle, güzellikle öğrenmeli. Zaten mahreç de tecvidin içindedir. Daha sonra da İlim ehlinin basamak kabilinden yazmış oldukları muhtasar eserlere yönelmelidir. Bu muhtasar eserler hem akide dalında hem fıkıh dalında hem de diğer ilim dallarında yazılmıştır. Bu muhtasar eserlerden herhangi birisini ehil olan herhangi bir kişinin yanında okumaya çalışmalıdır. Eğer böyle ehil bir kimseyi bulabiliyor ise ama bizim memleketimizde olduğu gibi ilim ehlinin olmadığı bir bölgede bulunuyor ise bu kişi kardeşlerim gücü nispetinde ilim ehlinin bulunduğu yerlere yolculuklar yapmalıdır. Eğer buna da güç yetmiyorsa o zaman alimlerin küçük kısa eserlerinden başlayarak okumaya gayret etmelidir, öğrenmeye gayret etmelidir. Bu kardeşimiz eğer bir Müslümanın öğrenmesi gereken şeyleri bilmek istiyorsa salih kişilerin ders halkalarında bulunmaya özen göstermeli, ilim ehlinin ders halkalarında bulunmaya özen göstermeli, eğer buna fırsat ve imkan bulamıyoruz ise o zaman bu kardeşimiz bu ilim ehlini kitaplarına müracaat etmeli, kitaplarını okumalı. Fakat kitap okumanın tek başına oldukça tehlikeli olduğunu ve yeterli olmayacağını daima aklında tutmalı. Kitap okumak tek başına öyle tehlikelidir ve o kadar yetersizdir ki ilim ehli arasında şöyle bir söz dar bu mesele olmuş. Demişler ki şeyhi kitaplar olanın hatası doğrusundan fazla olur. Yani eğer senin şeyhin kitaplar ise ilmini kitaplardan alıyor, öğreniyor isen senin hataların doğrundan fazla olur. İbn-i Utheymin rahmetullahi aleyh'e soruyorlar bu sözü doğru mudur diye. Diyor ki mutlak olarak doğru değildir. Çünkü diyor ilim ehlinin eserleri de tıpkı o alimin kendisi gibidir. Sen bir alimin kitabını okuduğun zaman o alimin önünde ders yapmış gibi olursun, ders öğrenmiş gibi olursun. Onun için mutlak manada her kişi için bu söz geçerlidir diyemeyiz diyor. Fakat bu söz, bu işin zorluğunu ifade etmektedir diyor İbn Uthaymin. Cidden bir kişinin kitaplardan alması çok zordur, çok tehlikelidir ve genellikle rastlanılan budur. Kitaplardan alan kişi çok hata eder, doğruya isabet edemez. Imkanımız varsa kitaplardan değil ehlinden almaya çalışacağız. Imkanımız yok ise kitaplardan öğrenmeye çalışmamızda herhangi bir mahzur yoktur. Eğer bir Müslüman kardeşimiz ee, yani dini ile ilgili temel bilgileri öğrenmek istiyor ilimde derinleşme derinleşmek gibi bir gaye gitmiyorsa o kişi elhamdülillah Türkçe'ye tercüme edilen çok sayıda kitaplar var çok sayıda Elhamdülillah kitaplar vardır bu kitapları okusun müracaat etsin tekrar tekrar okusun istifade etmeye çalışsın ve e, kendisinden daha iyi bilen daha çok okumuş kardeşlere sormaktan kibirlenmesin büyüklenmesin istifade etmeye çalışsın bakın ehli sünnet vel cemaatın esaslarından birisi ehli sünnetin ilim öğrenme esaslarından birisi şudur alimlerden birisi, hadis ehlinden hadis alimlerinden birisi diyor ki kişi kendinden daha küçüklerden, ilimce küçük, yaşça değil kendi dengin olanlardan ve kendinden daha büyüklerden yani kendinden daha alimlerden kendi dengin olanlardan ve kendinden daha ilimde, ilimde ilim açısından daha küçük olanlardan daha aşağı seviyede olanlardan almadıkça öğrenmedikçe ilimde ilerleyemez. Yani ehli sünnet vel cemaat olan birisi kendisinden ilmi olarak aşağıda olan kişinin de sözüne kulak verir. Dinler istifade etmeye çalışır. Kendi denginden de istifade etmeye çalışır. İlim açısından kendisinden daha yukarıda olan kişilerden de istifade etmeye çalışır. Fakat menhec budur. Küçük kitaplardan başlanmalı, küçük eserlerden başlanmalı, ee, ana eserlere birden yönelmek, yani tertipsizlik olur, meşhur sözdür biliyorsunuz. Vusulsüzlük, usulsüzlüktendir. Vusul ne demek? Maksada erişmek. Vusulsüzlük, yani kişinin maksadına, muradına erişememesi nedendir? Usulsüzlükdendir. Yani metotsuzluktandır. Ve metot nedir? Ana kitaplardan değil, muhtasar eserlerden, muteber alimlerin yazdığı küçük eserlerden başlamak, onları tekrar tekrar tekrar tekrar okumak. Asıl eser, asıl metot budur. Onun da öncesinde asılların aslı olan menhec ve metot nedir? İlim ehlinin gidip yanına oturup onlardan istifade etmek, onlardan faidelenmeye çalışmak. <gülüyor> evet iman amel ayrı şey midir diye bir soru var bir de yeminle ilgili soru var yeminle ilgili soruyu atlıyorum <gülüyor> Asr suresinin tefsiri var ders olarak. O dersi kardeşimiz dinleyebilir. Yeminin anlamıyla ilgili o dersi dinleyebilir. O dersten istifade edebilir. Uzamasın diye o soruyu atlıyorum. Onu Tevhid ve Sünnet ilimlerini yayma derneğin sitesine kardeşlerimiz koymuşlar. O dersi dinlesin. Yeminle ilgili orada malumat var. İman amel ayrı şeyler midir diye sormuş. Yine aynı dersin içerisinde malumat var. Ama kısaca zikredelim. Amel imanın parçasıdır. Amel imandan bir cüzdür. Fakat Asır suresinde kardeşlerim bunların ayrı zikredilmeleri önemine, ehemmiyetine binaendir. Bu da Arap dilinde bilinen bir şeydir. Hatta bu sure ile ilgili söylenen çok güzel bir hikmet sözü vardır. O da şudur. Yüce Allah Azze ve Celle ''Vel asr buyurdu. ''Asra yemin olsun'' Sonra ne buyurdu? ''İnnel insan lefî husr'' ''İnsan hüsrandadır'' Sonra ne buyurdu? ''İllellezîne âmenû'' ''İman edenler'' Sonra ne buyurdu? ''Ve amilus salihati. ''Salih amel işleyenler'' Salih amel zaten imandan değil mi? İmandan. O halde neden zikretti? Ayrı olarak ''Öne binaen'' ''Önemine binaen'' Sadece iman deseydi, salih amel zaten onun içinde değil miydi? İçindeydi Önebine binaen Vav harfiyle atıf yaptı Ve amilus salihati yaptı Burada hususun umuma atfı denilir Buna Arap dilinde Daha sonra Yüce Allah buyurdu Vatavâ savbil hakkı Hakkı tavsiyeleşenler Peki hakkı tavsiyeleşmek salih amel değil mi? Değil mi? Ama hakkı tavsiyeleşmeyi ayırdı değil mi? ayrı olarak zikretti. Ayrı olarak zikredilmesi salih amelin ayrı şey, hakkı tavsiyeleşmenin ayrı şey olmasını evet. gerektirmez. Ve tavasav bil hakkı. Neden ayrı olarak zikredildi? Evet. Önemine binaen yani salih ameller içerisindeki evet. konumuna, yerine binaen. Sonra ve tavasav bis dedi. Sabrı tavsiyeleşenler. Peki sabır haktan değil midir? Haktandır değil mi? Hakkı tavsiyeleşenler dediğin zaman o hakkın içerisine sabır dahil midir, değil midir? <gülüyor> Dahildir. Peki neden sabrı tavsiyeleşmeyi zaten hakkı tavsiyeleşmenin içindeyken ayrıca zikretti? Önemine binaen hakkı tavsiye etmenin içerisinde sabrı tavsiyeleşmenin özel bir yeri, özel bir konumu var. Yani önemlilik itibariyle bunlar birbirlerine atfedilmişlerdir birbirlerinden ayrı olmaları gerekmez. Yine e, kardeşimiz Asr suresinin tefsiriyle ilgili o dersi e, dinlerse orada amelin imandan olduğu, ehli sünnet vel cemaatın bu görüşlü olduğu e, ve bu görüşün delili bu ayet-i kerimenin buradaki anlamı üzerinde ehli sünnet vel cemaat alimlerinden gelen iki kavil zikredilmektedir. Evet. Davet ederken bazen sabırlı olamıyoruz ne yapmamız lazım demiş kardeşimiz sabır ve buna benzer diğer güzel sıfatların tümü temrin ile hasıl edilir. Temrin alıştırma demektir yani sabrın faziletlerini okuyacaksınız sabrın dindeki yerini önemini okuyacaksınız ve bazı kalbi hastalıklardan kendinizi sıyırmaya çalışacaksınız sabretmemenin zıttı kızmak, öfkelenmek ve karşı tarafa ne yapmaktır? dille veya elle saldırıda bulunmaktır değil mi? sabretmemenin zıttı kardeşlerim bütün bunlar da yani sabrın zıttı olan öfke, gazap ve karşı tarafa dille ve elle saldırmak kibir alametidir çoğunlukla kibirden kaynaklanır. Allah için halis olan bir öfke yok mudur? Evet vardır. Ama o sendeki mi bilemem. Şunu biliyoruz öfke çoğunlukla kibir kaynaklıdır. Onun için kalbi tedavi etmek kalp, kalp hastalıklarını düzeltmek işin başı. Kişi eğer kibirden sıyrılırsa karşısındaki kişiye karşı mütevazi olur, yumuşak olur öfkelenmez. Gazap etmez. Çabuk galeyana gelmez. Niçin sabredemiyoruz? Bizi tersliyorlar. Bizi cehalete nispet ediyorlar. Sen ne biliyorsun ki? diyorlar ve biz de sabredemiyoruz. Değil mi? Bu da nereye dönüyor? Yine kibre, kibre dönüyor. Heh. Kalbimizi temizleyeceğiz, bir bu. İkincisi, sabrın faziletlerini gözümüzün önüne getireceğiz. Sabrı düşüneceğiz, sabırlılara Allah'ın vaat ettiklerini düşüneceğiz ve sabır temrini yapacağız. Sabır, şükür ve diğer bütün güzel sıfatlar, güzel ahlaklar, kardeşlerim, temrin ile hasıl edilir. Temrin. temrin ne demek? Alıştırma. Yani işin Türkçesi, Sabredermiş gibi davrana, davrana, davrana, davrana sabırlı olursun. Heh, halim, yani sen aslında çok öfkeli birisin ama Halim Selimmiş gibi şöyle dişini biraz sıkarak böyle gülümseyerek Halim Selimmiş gibi davrana, davrana, davrana bir de bakarsın Halim Selim adam olmuşsun. Sabırlıymış gibi davrana davrana davrana sabır sende hiç gitmeyen bir sıfat haline dönüşebilir. Bunların mücadelesi çok önemlidir. Çünkü bu sıfatları kazanmak cidden güçtür ve bu sıfatlar imanın ayaklarıdır. Kardeşim, kişi kemal mertebelerinde yükselemez, imanın kemalini elde edemez. Sabır sıfatıyla, hilim sıfatıyla, cömertlik sıfatıyla ve diğer sıfatlarla donanmadıkça... Ne yapmamız lazım? Sabrın faziletlerini göz önümüzde tutacağız. Kendimizi alıştıracağız. Sabretmeye alıştıracağız. İstihzar denilen bir şey vardır. Eğer bir münasebet olursa bunu da ders olarak işleriz. Ee, i̇stihzar, amel yapma anında amelin faziletini zihnimize getirmek, hazır tutmak demek. Amelin faziletini. Yani sana Herhangi bir şekilde dille ya da elle ya da herhangi bir şekilde e, müdahale edildiğinde, üzerine gelindiğinde senin içkin içinden öfken kabardığı zaman hemen gayz öfkelerini yutarlar ayetini düşüneceksin. Onu aklına getireceksin. Sabırlılara vaat edilen mükafatları düşüneceksin. Sırf sabır sevabını elde edebilmek için sabredeceksin. Ve zaman içerisinde sabır Senin daimi sıfatın olacak Bir kardeşimiz diyor ki Bir kişi Yeterli Açıklamaları Yapamıyor ise Yeterli anlatımı yapamıyor ise Davet görevini yeterince Getirmiş olur mu Ben bu kardeşimize Bir kaideyi Söyleyerek cevap vereyim o bu kaideyi öğrenince dinin bütün emirlerine aynı kaideyi tatbik eder bütün vacipler güç yetirebilme şartına bağlıdır kaide bu bütün vacipler güç yetirebilme şartına bağlıdır yani kişi güç yetirebildiği kadar mesuldür ötesinden mesul değildir namaz için dahi bu böyledir eğer sizin ayakta kılmaya gücünüz yetmiyor ise o zaman oturarak kılarsınız yani cihat da böyledir oruç da böyledir, hac da böyledir zekat da böyledir, davet de böyledir daveti davetten sorumlu olduğunuz miktar gücünüzün yettiği kadardır bütün vacipler kaideyi zihnimize kaydedelim daha sonra bütün ameller için aynı kaideyi hatırlayalım bütün vacipler güç yetirebilme şartına bağlı. Dolayısıyla güç yetirebildiği kadar kişi emri maruf nehi münker yaparsa ailesinin içerisinde arkadaşlarına, dostlarına, komşularına gücü yettiği kadar bir ayet söyleyerek, bir hadis söyleyerek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi belliğu anni vallahu aya bir ayet bile olsa benden ulaştırın. Siz gücünüz yettiği kadar ulaştırıyor ama sorulara cevap veremiyor, gerekli ayrıntılı açıklamaları yapamıyor ve güzel bir hitap ile hitap edemiyor iseniz mesul değilsiniz. Şu hadis-i şerifi hatırlayın. Kur'an'ı güzel okuyan şerefli meleklerle, yazıcı meleklerle birliktedir. Kur'an'ı kekeleyerek okuyana ne vardır? İki ecir birden vardır. İki ecir birden. Yani siz davet yapıyorsunuz, davete himmetlisiniz, gayretlisiniz ama güzel bir anlatım e, uslubunu beceremiyorsunuz. Hitabetiniz yok, karşınızdakileri etkileyemiyorsunuz, sizin ecriniz iki kat olabilir. Zorlanarak davet yaptığınız için, problemle, sorunla birlikte davet yaptığınız için, zorlukla birlikte davet yaptığınız için davetçi, basiret üzere olacak. Basiret şarttır. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى Allah عَلَىٰ Peki, hangi hususlarda davetçi, basiret üzere olması lazım? Bir. Bir. Anlatacağı şey hususunda. Yani kendisine davet ettiği şey hususunda. Namazı anlatıyorsa, namaz hususunda. Orucu anlatıyorsa, oruç hususunda. Haccı anlatıyorsa, hac hususunda. Basiret üzere olması lazım. Basiret üzere olması lazım. İki, ha, birincisi neydi? Davet edeceği şey hakkında basiret üzere olacak. İki, Davet, menheci hakkında basiret üzere olacak. Yani, nasıl anlatılması gerektiğini, kime nasıl yaklaşılması gerektiğini bilecek. Böyle bir basiret ile donanmaya çalışacak. Bunu elde etmeye çalışacak. Üç, Muhatabının hali hususunda Basiret üzere olacak Bu üç hususta davetçinin Basiret üzere olması lazım Ayrıca davette Üç şey kaçınılmazdır Biri başında İkincisi Davet esnasında Üçüncüsü sonunda Davetin başında şart ilim, Davet esnasında şarttır Yumuşaklık rıfk Davetin sonunda şarttır Sabır, ilim, yumuşaklık, sabır. İlim, rıfk, sabır. İlim, rıfk, sabır. Bu üç sıfat, bu üç sıfat da önemli. Bu üç sıfatı da elde etmemiz lazım. Bir tane daha var. Evet, ilim, ciddi ilim tahsiline Giren kardeşlerimiz, soruyu da okuyayım siz, siz de görün. Diyor ki Kur'an'ı Kur'an'a önem verdik, ezberledik. Kur'an-ı Kerim'den başka, işte şu anda okuduğumuz üç temel esas gibi ve diğer akide kitapları gibi metinler ezberlenir mi? Evet, ciddi ilim tahsili elde etmek isteyen kişi Allah'ın kitabına gerekli özeni ve önemi gösterdikten sonra muhtasar metinleri de ezberlemeye yönelmelidir. Bu metinlerin başında Salafatul Usul üç temel esas kitabı, El Kavaidul Arba'a yine Şeyhül İslam İbn Abdül Wahhab'a aittir. Yine Kitabı Tevhid ve Keşfü Şubuhat bu eserler akidede temel eserlerdir. Bunlardan sonra El Akidatul Vasitiye ve El Akidatu't Tahaviyye bu iki eserde ehemmiyetli önemli eserlerdir bunları da ezberleyebilir bundan sonra tedmiriye akidesi ve diğer akide metinleri lum'atul itikat metni gibi ve diğer bunlardan başka akide metinleri gelir e, bu muhtasar eserleri ezberler, vasitiyyeyi ezberler üç temel esası ezberler ve diğerlerini ezberler aynı şekilde hadiste de nevebi rahmetullahi aleyhin el erba'inini önce ezberler hatta bunu ezberlemek her Müslümana lazım olan, gerekli olan e, vücubiyet anlamında demiyorum e, gerekli olan bir şeydir e, her Müslüman buna özen göstermeli, Erba'inen Neveviyye'yi ezberlemeli biz Erba'inen Neveviyye'yi şu anda ders olarak yapıyoruz İnşallah daha sonraki vakitlerde e, er Erba'inen Neveviyye'nin başka bir dersini daha yaparız onu da internet üzerinden inşallah kardeşlerimize ulaştırırız. Hadiste sonra Umdetül Ahkam yani Buhari ve Müslümin üzerinde ittifak ettiği hüküm hadislerini içeren kitaptır. Abdülgani El-Makdisi'ye aittir. Çok değerli bir kitaptır. Sonra Hafız İbn Hacer El-Asqalani'ye ait. Bulugul Meram bu kitaplar her ikisi de ahkam hadislerini içeren hüküm hadislerini içeren kitaplardır. Bunları ilim ehli ezberletirler talebelerine. Yine tefsir usulü olarak Şeyhülislam İbn Teymiye'nin tefsir usulüne dair yazdığı eser büyük bir eserdir. O okunur. Gerekirse ezberlenir. Yani ezber ilimde çok önemlidir. Özellikle muhtasarları ezberlemek çok önemlidir. Eğer bunlar ezberlenirse daha sonra kişi ayrıntılı ilmi bunların üzerine bina edebilir eğer bunlarla başlamaz bunları ezberlemez bunları önce öğrenmez isen büyük kitaplara dalarsan neyi neyin üzerine bina edeceğini şaşırır 20 yıl 30 yıl sonra hayranlık içerisinde şaşkınlık içerisinde kalırsın neyi bildiğini neyi unuttuğunu da şaşırırsın ne diyeceğini şaşırırsın hiçbir mesele hakkında herhangi bir seviyen olmadığını herhangi bir seviyeye gelemediğini görürsün maalesef bazı kimseler böyle bir yöntemi öneriyorlar diyorlar ki önce ana kitaplar sahihi buhariyi alacak üstelik ilim talebesi değil halktan olan kimseler sahihi buhariyi alacak okuyacak sadece bu kadar söylese bu bir hatadır yanlıştır abamdan birisi, amî olan birisinin sahihi Bukhari'yi açıp okuması yanlıştır, hatadır. Ama sadece bu kadar söylese bile hatadır. Bunun üzerine başka bir hata daha ekliyorlar ve diyorlar ki ve sahihi buhari'den kendi dinini kendi çıkartacak. Allah korusun. Bununla ilgili inşallah başka zamanlarda ayrıntılı olarak konuşuruz. Bu çok açık, seçik bir şekilde söylemek gerekirse. Bu bir dalalet yoludur. Sahih bir yöntem değildir. Ami olan bir Müslüman Sahih-i Buhari'nin tercümesini eline alarak dinini oradan çıkarmaya yönlendirilemez. Bu bir felaket olur. Bu bir felaket olur. O kişiyi dalaletten dalalete sürükler. Ve böyle bir şeyin vakii olarak da imkanı yoktur zaten. Bazen diyorlar işte biz filana Bukhari'yi okuttuk sapıtmadı, biz filana Müslimi okuttuk sapıtmadı. Yo yo yo öyle değil, öyle değil. Siz onlara Bukhari'yi Müslimi verdiniz, ama asıl olarak kendi görüşlerinizi telkin edip öğrendiniz, öğrettiniz ve onlar da asla Bukhari'den ve Müslim'den dinlerini çıkartmadılar. Sizden öğrendiler, sizden aldılar. Eğer onu tamamen başıboş bıraksaydınız, al sana sahih-i buhari deseydiniz, onun asla çok açık seçik hadisleri bile anlayamadığını görecektiniz. Tercümesini bile anlayamadığını görecektiniz. Nerede kaldı ki bir kişi tercümesinden okuyacak, sonra bundan hüküm çıkartmaya kalkışacak? Bunların hepsi hatadır, yanlıştır. İlim talebinde de hatadır, halka İslam'ı öğretme yöntemi olarak da hatadır, yanlıştır. Önce muhtasarlardan. Küçük eserlerden başlanılmalı Takip edilmeli Adım adım gidilmeli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleminde Hayatında uyguladığı menhec budur Hayatında uyguladığı menhec yöntem budur Sahabe-i kiramında Selefi salihinde yolu yöntemi budur Ehli sünnet ve cemaat Alimlerinin de yolu ve yöntemi Budur Evet Tamam Bunlar son olsun Bitirelim. Sakalla ilgili bir soru konuyla ilgili değil. Onu sonraya bırakıyoruz. Ailemize davet hususunda anne baba hakkıyla ilgili ayetleri, hadisi şerifleri düşüneceğiz. Okuyacağız anne baba hakkının büyüklüğünü iyice kavrayacağız kardeşimiz sormuş ailemize nasıl davet yapacağız zannediyorum kasıt anne baba çocuklarını da kastetmiş olabilir kardeşimiz eğer kasıt anne baba ise anne baba hakkının büyüklüğünü göz önünde bulundurmamız lazım onlara ikram etmemiz lazım onlara ihsanda bulunmamız lazım meşhur bir söz vardır insan ihsanın kölesidir İnsan kimin kölesiymiş? İhsanın. Kim bu ihsan? İhsan adam değil iyilik. İnsan ihsanın kölesidir. <gülüyor> Kardeşlerim ihsan ettiğiniz kişiyi kendinize bağlarsınız. Annenize ihsan edin. Sözlü olarak anneciğim diye hitap edin. Babanıza ihsan edin. Zaten bu sizin üzerinizdeki bir farzdır. Babacığım deyin. Ağrınıza gitmesin. Her yemekten sonra annenize elinize sağlık deyin. İkram edin. Onlara güzellikle, yumuşaklıkla davranın. Onlara öf demeyin. Bunların hepsi zaten farz. Onlara öf demek zaten haram. Demek ki anne babaya tutumumuzda sadece farzları yerine getirsek, sadece haramdan uzak dursak anne babamızın kalbini zaten kazanırız ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın söylediği davet menheci olarak ortaya koyduğu şu üsluba da dikkat edelim. İnsanlara akıllarının almayacağı şeyleri konuşarak onları dalalete sürüklemeyin. Allah ve Resulü'nün yalanlanmasını mı istiyorsunuz? Bu Hazreti Ali'nin davetimiz için koyduğu tabii ki sünnetten alarak, kitap ve sünnetten alarak koyduğu bir menheç insanlara akılları seviyesince konuşmak annemiz babamız bir örfün içerisinde yetişmişler bir adetin içerisinde yetişmişler onlara karşı onların akıllarının alabileceği seviyede onların kabul edilebileceği şeylerden başlayarak konuşmamız lazım sonra tevhidi öncelemek en başta tevhid ve imanı öncelemek ameli hususları imanın sonrasına bırakmak bu da bir menhecidir ve ihsan etmek, ikram etmek, onlara güzellikle davranmak. Bunlar hepsi davetin yöntemindendir, menhecindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden alınmış şeylerdir. Allahu Teala'nın emrettiği şeylerdir. Yüce Allah azze ve celle buyuruyor kıyamet kermede: Sana kötülük yapana iyilikle mukabelet. Biz neredeyiz şimdi? bize iyilik yapana bile iyilikle mukabele etmiyoruz. Biz neredeyiz? Allah'ın bu ayetinin karşısında biz neredeyiz? Allahu Teala buyuruyor, sana kötülük yapana neyle müdahale şey karşılık ver? İyilikle. O zaman görürsün sım sıcak bir dost olu o kişi sana. Sım sıcak bir dost. İyilik yapalım annemize, babamıza, çocuklarımıza, eşimize, kocamıza ve hanımımıza. iyilik yapalım. İhsanda bulunalım. Güzellikle konuşalım. Davetimizi iyilik, ihsan, güzel davranış üzerine bina edelim. Sonra onların kalpleri bizi kabul edecek. Biz onların çocukları olduğumuz için onların bizi kabul etmesi bazen Güç olabilir Sabırlı davranacağız Dua edeceğiz Güzel bir uslu ile anlatmaya çalışacağız Güzel bir uslub ile Onlara izah edeceğiz Bazen şunu da uygulayabiliriz Yani biz onlara Anlattığımızda eğer onlar Büyükleniyor ise Bizden almıyorlar ise O zaman başka kimseleri Onlara yönlendirelim Onları başka kimselerle tanıştıralım veya herhangi bir sohbet herhangi bir ders kaseti varsa o sohbet o ders kasetini verelim onu dinlesin oradan istifade etsin veya bizden almaya kibirlenebilir büyüklenebilir bir kitap verelim bir broşür verelim bir küçük kitapçık verelim oradan alsın vesair insan düşündüğü zaman inşallah pek çok yol bulur ama bu yolların en kestirmesi İyilik, ihsan, güzel davranış. Hem fiilen hem sözlü olarak. Anneciğim, babacığım. Bunun gibi annemize babamıza hitabımız, hanımlarımıza hitabımız, çocuklarımıza hitabımız güzel olsun. Aynı şekilde onlara ihsan edelim, onlara ikram edelim. Sonra dua edelim. Ve anlatmaktan vazgeçmeyelim, sabırlı olalım. Bir soru daha atlamışız. Kardeşimiz diyor ki davet kelimesi toplumda yadırganan bir kelime. Biz zaten Müslümanız diyorlar. Ee, davet ettiğin kişiye seni Allah'a davet ediyorum demek zorunluluğunda değilsin. Davet ettiğin kişiye ben şu anda davet yapıyorum demek zorunluluğunda değilsin. Biz davet için geldik senin yanına demek zorunluluğunda değilsin. Buna nasihat diyebiliriz, emri maruf diyebiliriz, nehy münker diyebiliriz, görüş alışverişi diyebiliriz. Davet yaptığın kişiye gel oturalım sohbet edelim dersin. Sana bir hususta bir şeyler söylemek istiyorum dersin kardeş şu meselede ben şöyle bir şey okumuştum e, beraber kitaba bakalım mı dersin bunun gibi değişik yollarla değişik usullerle anlatırsın yani davet kelimesi bir kişide bu şekilde bir antipati uyandırıyorsa fakat e, şu yanlış davet kafire yapılır müslümana yapılmaz bu yanlış yüce allaha azza ve celle ve <gülüyor> celle Peygamberini davet ile göndermiştir, davetçi olarak göndermiştir ve Peygamberi hem kafirlere davette bulunmuştur, hem de Müslümanlara, değil mi? Yani Müslümanları Allahu Teala'nın her zaman yeni yeni yeni gelen emirlerine davet etmiştir. Yani kafir İslam'a davet edilir, imana davet edilir, Müslüman da Allah'ın emirlerini öğrenmeye, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye, Allah'ın yasaklarından uzak kalmaya davet edilir. Fakat muhatabın eğer senin davet kelimesinden rahatsız oluyorsa, böyle bir zorunluluğun yok ki zaten senin karşındakine diyesin, davet yapıyoruz biz diye. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Yani eğer bir kelime yanlış biliniyor, yanlış anlaşılıyor ise, o zaman başka kelimeleri tercih edebiliriz. Bunda bir beis yok. Fakat davet kelimesi Müslümanlar için de kullanılır. Hristiyanlar ve diğer kafirler içinde kullanılır. Bunda herhangi bir beis yoktur. Bugünlük bu kadar olsun. Başka sorular da haftaya kalsın. Dersimizle ilgili soru alırız. Yani birinci konudan olsun, ikinci konudan, üçüncü konudan olsun fark etmez. Ama dersimizle ilgisi olmayan soruyu almıyoruz. Ta ki zihinler ders hususunda yoğunlaşsınlar sağa sola kaymasınlar. Zihin hangi hususta ders görüyorsak o hususta yoğunlaşsın. O aklında kalsın. Soru cevap esnasında söylenen şeyler onun aklını fikrini alıp başka yerlere götürmesin. Evet. Subhanek Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa en teestagfirü ve